Kardeşlerim, muazzez müminler İnsan alemler içinde alemler barındıran bir alem Onun hangi şubesine, yaratılışının hangi cephesine bakarsanız Orada ayrı bir alem görür, ayrı bir alem temaşa edersiniz Her bir alem sizi Allah Azze ve Celle'nin kudretine götürür İnsan ancak içinde alemler yaratan Allah Azze ve Celle'nin esaslarına, onun kitabına müracaat edilerek anlaşılabilir. Mahir, uzman doktorlar var. Onlar akademyada en üst seviyeye gelirler. Sonra öğrencileri olur onların. Onlar da uzmanlaşmak isterler. Onların idaresinde onlara asistan olurlar. Beş yıl insanın bir yönüne dair araştırma yapar, uzman olur, tez hazırlarlar. Onlar tezlerini hocalarına, danışmanlarına takdim edince, danışman da talebesinin beş yıllık çalışması neticesinde yeni şeylere ulaşır. İnsanın bir yönünü, insanın bir boyutunu keşfeder, hoca da keşfeder. Onun da insana dair bilmediği hususlar var. Onun dünyasında da insana dair yeni alanlar keşfedilmelidir. Ya da psikologlar, onlar da insana dair araştırmalar yaparlar. İnsanın nefsi, duygularının, heyecanlarının bir savaş alanıdır. Daraldığı zaman psikologlara gider. Onlar da bir noktaya kadar insanı keşfedebilirler, çözüm, çare ortaya koyabilirler. Ondan sonra ilaçlar verirler. O ilaçlarla insanı uyuşturur, çevresinden, toplumdan onu tecrid eder o ilaçlar. Psikolog ömrünü o alana vermiştir. Ama hala onun da insanın düşüncelerine, duygularına dair keşfetmesi gereken hususlar var. Akıl kendi dünyasında ayrı bir alem. Akıl zaman zaman olmazların zoru içerisinde. Alemler var, alemler içinde. Alemler var kardeşlerim. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki Ya eyyuhennâsu qadja'ekum burhanum min rabbikum ve enzennâ ileykum nuran mubina Gözü düşününüz. İnsandaki belki en mükemmel organlardan biri göz. Gözün beyinle münasebeti, gözün bedenle münasebeti. Fakat göz ne kadar mükemmel olursa olsun, eğer güneş yoksa, ışık yoksa, göz görmez, göz idrak edemez. Çünkü göz görebilmesi için ışığa, güneşe muhtaç. İnsanın hayatı, aydınlanabilmesi için ve enzenllaleykum Nurram mubina Kainatın sahibi buyuruyor ki psikologların doktorların ancak belli noktaya kadar keşfedebildiği anlayabildiği insanı anlamak için size ben bir kitap indirdim o kitap nurdur o zikirdir Allah'ın kitabıdır. Ona Kur'an hakime müracaat edin. Ancak insanın yaşamış olduğu o alanı, duygularını, heyecanlarını, ya da bedenini, bedendeki sıkıntıları Kur'an-ı Hakim'e müracaat ederseniz o zaman anlarsınız. وَاَنْزَنَّا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا Bakıyorsunuz, bir kadın, yatı var, katı var, dünyalıkları var. Yani neye muhtaçsa insan onun belki on kat daha fazlasına malik. Ama daralıyor o kadın, doktorlara gidiyor, psikologlara gidiyor, ilaçlar veriyorlar fakat kadın o sıkıntıdan, darlıktan kurtulamıyor, sonunda intihar ediyor. Kur'an'a Hakim buyuruyor ki, insanı anlamak için insanın ışığa ihtiyacı var. Ancak o ışıkla kendini görebilir, duygularını yönlendirebilir, yönetebilir. İşte o ışık Allah'ın kitabı Kur'an-ı Hakim'dir. Kardeşlerim, bir adam oğlunu kaybeder, yarın olur damadının iflas haberi gelir, kızından kötü haberler alır, torunları bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Ya da Arakan'dasınız, mahallenizi yakıyorlar, Evlerinizi yakıyorlar, cami yapmanıza müsaade etmiyorlar Caminiz eskidiği zaman onu tamire izin vermiyorlar Çocuklarınızı okullarda okutmuyorlar hastalanıyorsunuz bir köyde Arakan'da köyden şehirdeki hastaneye Müslümanlar gidemezler hastaneden hizmet alamazlar çocuklarını evlendirmek istedikleri zaman önlerinde bir sürü engeller var Bunlar yetmiyormuş gibi gelirler, onların evlerini yakarlar, kadınlarına tecavüz ederler, çocuklarını parçalarlar. Ama bütün bunlara rağmen o kadınlar, o çocuklar Budist olmazlar. Buda'nın heykelleri önünde eğilmezler. Ölüm gelirken azanı ı Muhammediye'yi okurlar, Allahu Ekber derler. Peki neden? Yatı olan katı olan Daraldığı zaman intihar eder de Hayattaki bütün zorluklarla Bütün sıkıntılarla yüzleşen o kadınlar Neden İslam'ı terk etmezler Neden orada dururlar Sabrederler Ya Rabbi biz bu kadar yapabildik sen bizi zaferden sorumlu kılmasın. Sen bizim niyetimize bakarsın. Gücümüz ne kadar yetiyorsa alemi İslam'ı seyrederken biz buradayız ya Rabbi. Cephemizi terk etmedik. Çocuklarımız, yaşlılarımız nehirleri geçerken ölürler, boğulurlar ya Rabbi. Kutila ashabul ukhudud annar zati'l waqud izhum alayha quud wa ala ma yef'aluna bil mu'minina shuhud wama nakamu minhum illa an yu'minu billahi'l azizil hamid kardeşlerim hendekler kazmışlardı tarihte Allahu ekber diyen kadınları çocukları hendeklere atıyorlar ateş vardı hendekte onlar da yüksek yere çıkmışlar, ateşe attıkları o Müslümanları, müminleri seyrediyorlar. Keyif yapıyorlardı. Onlar Allah'a iman etti diye onlardan intikam alıyorlardı. Şimdi dünya Londra'da Birleşmiş Milletlerden, Arakan'ın seyrediyor, orada kadınlar var, orada çocuklar var, orada yürümekten aciz yaşlılar var. Onların evlerini, mahallelerini yakıyorlar. Onlar Müslüman, onlar mümin diye onlardan intikam alıyorlar. Ama yıkılmıyorlar işte. Ayakta duruyorlar onlar. Peki neden? وَاَنْزَنْ لَا اِلَيْكُمْ نُورًا Allah Teala sana bir nur, Kur'an'a Hakim'i inzal etti. Göz nasıl güneş olmadan göremiyorsa, insan kendini anlayamaz. Sıkıntılardan çıkamaz, kurtulamaz. Neden kardeşlerim benim üzerime gelir? Neden dayım, halam vesaire beni anlamaz? Neden şu kadar bir mal için insanlar kavga ederler? Neden babası, yakınları şöyle şöyle yapmıştır? Bu sıkıntılar İnsanı Müslümanı kuşattığı zaman o bilir ki dünya imtihan yeridir dünyada belalar bitmez dünyada düşman bitmez dünyada hakla batılın mücadelesi bitmez biz bu dünyaya yemek yemek için keyif yapmak için gelmedik kardeşlerim Allah'a kul olmak için geldik her durumda her şartta mümin, muvahhid olacak Allah'a kul olacak. Peygamber aleyhissalatu vesselamın üzerine o kadar belalar geliyordu ki ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teslim olmadı. Bela var, musibet var diye peygamber Aleyhisselam namazı terk etmedi. وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْاَمْوَالِ Allah Teala bizi korkuyla Allah Teala bizi açlıkla dünyada imtihan eder Peygamberlerini kainatın sahibi dünyada imtihan etti Ya da onların malları Onların canları Onların ürünleri noksanlaşır Onlar dünyada her şeylerini kaybederler Ama bilirler ki İnsan dünyada imtihan için var. Bütün bunların içinde yıkılmaz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil derler. Allah yeter derler. Elledeena izaa asabetum musibetun kalu inna lillahi ve inna ilayhi raciun. Bela üzerlerine gelir Arakan ateş olur Budistler her taraftan onları kuşatır Ama onlar der ki Biz Allah'tan geldik Allah'a gidiyoruz sana geliyoruz Şehit olarak huzuruna gelişimizi kabul eyle ya Rabbi derler Müslüman yıkılmamak için yaratılan Allah'ın alemler içinde içine alem koyduğu varlık ancak Kur'an'a yönelirsek kardeşlerim o zaman sıkıntılar seni kuşatır sanki cennettesin. Hazreti İbrahim gibi kuşatmışlar. Etrafında ateşler var ama sen sanki ateşler içinde cennette yaşıyorsun. Sana geliyorum, gelişimi kabul ile ya Rab diyorsun. Ve men araza an zikri fe inne lehu zanka. Kim zikirden yüz çevirirse onun için daralmış bir hayat olur. Kardeşlerim, bunun iki manası var. Bir müminler Zikirden Kur'an hakimden yüz çevirirse psikologlar onların sorunlarına çare olamaz. İnsanın sorunlarını nihai anlamda Kur'an hakim bitirir. Elbette onların faydası vardır ama bir noktaya kadar gün gelir psikolog da daralır. Sıkıntılar onu da kuşatır. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki eğer zikirden, Kur'an'dan yüz çevirirseniz daralırsınız. Malınız olur, servetiniz olur. İnsanlar size özenir. Şunun gibi olsam, benim de böyle bir hayatım olsa der. Ama siz daralıyorsunuz, kalbiniz göğüs kafesinize sığmıyor. Ya da şöyle olur. Onlar... Belalar, musibetler onları kuşatır. Eğer Kur'an Hakimi bilmiyorlarsa daralırlar, intihar ederler. Bela içinde bela onları alır. Zaten maddi anlamda sıkıntı var. Ama onlar derler ki, neden bu sıkıntılar Ya Rabbi? Bugün oğlundan, yarın kızından, sonraki gün damattan gelir. Eğer Kur'an Hakim onun hayatında nur değilse, o cennet gibi bir dünya isteyecek, daralacak, yorulacak, çekilecek, yıkılacak, Kur'an hakimden uzaklaşacak. Ama önümüzde bir peygamber var, yedi yavrusunun altısını eliyle kabre koyan ama yıkılmayan, namazlarını bırakmayan Hazreti Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Habesistan'a hicret eden, Medine'ye gelen düşmanlar onları bırakmadı. Bedir'e, Uhud'a, Hende'ye geldiler. Ama yine yıkılmayan onun asabı var. Eğer onlara bakarsak, ''Men amile sâlihan min zekerin ev unthâ ve huve mu'minun felenuhiyennehu hayâten tayyibah.'' Mü'min olarak, kadınlar, erkekler ameli salih yaparlarsa, Allah Teala onları güzel bir hayatın içinde yaşatacak Yani belalar geliyor Onlar diyorlar ki Ya Rabbi ben kullukla sorumluyum Namazımı bırakmam Allah'ım Hasbunallahu ve nimel vekil derim Allah'ım Ben biliyorum ki o zalimler mutlaka bu yaptıklarının ahirette hesabını görecekler, sen bunu onlara soracaksın, senin adaletin var ya Rabbi Ama ben Arakan'da ümmetin yalnız bıraktığı ya da bir kısmının sahip çıktığı mümin olarak, müslüman olarak dini, imanı, İslamı ancak bu kadar yaşadım ya Rabbi o Hazreti Hamza gibi olacak. Musab gibi olacak. Etrafında ateşler var ama bilecek ki dünya mihnet yeridir. Dünya imtihan yeridir. Kardeşlerim, şu ümmeti İslam'a bakınız. Allah'ın ahkamı alem İslam'ın neresinde uygulanıyor? Allah'ın nizamı nerede tatbik ediliyor? Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, ''Eğer zikrimden yüz çevirirseniz dar bir hayat sizi kuşatır.'' Daraldık. Eğer amelimiz olursa, ameli salihimiz olursa, gücümüzü, kuvvetimizi, kendimizi önce, sonra evimizi, sonra hayatımızı, sonra iş yerimizi İslamlaştırabilme adına, Allah'ın hükümlerini orada uygulayabilme adına bir gücümüz, bir gayretimiz olursa Allah Teala'nın vaadi var. Nasıl Osmanlıları dünyada cennet gibi bir hayatın içinde yaşattıysa kadınlar, erkekler bu belalardan, bu musibetlerden kurtulacaklar. Cennet gibi bir hayatı yaşayacaklar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın genç ümmeti, Kur'an-ı Hakim size diyor ki eğer siz ameli salihi ihlasla hayatınıza tatbik ederseniz Fakat gücünüz kuvvetiniz yetmiyor Dünyayı İslamlaştıramıyorsunuz o zaman Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı düşünün. Hendek'te Hazreti Muhammed Aleyhissalamu kuşattılar. Karşıda 10.000 kişilik bir ordu var. Ya eyhelledine amenuzkuru nimetallahi aleykum. İz caetkum junudun farsallahi aleyhim rihan ve junudan lem terauha. Görmediğiniz orduları gönderdi Allah Hend'e. Allah hazrı veceller rüzgar gönderdi, kasırga gönderdi. Velillahi cunudu semavati vel Ey Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri, siz bütün zamanlarınızı, gücünüzü, kuvvetinizi İslam'ı hakim kılmak için ortaya koyun. Bir noktaya kadar geleceksiniz. Hendeklerde kuşatıldığınız zaman göreceksiniz. Allah'ın görünmeyen orduları var, fırtınalar var, kasırgalar var. Onlarla feci anla, aaliyaha badata şama, arakanı ölüm kusuran zalimlerin karar yahlarını Allah ordularıyla altını üstüne getirecek. Onun orduları var. Bilmediğiniz ordular var. Kasırgalar var, tufanlar var. Hazreti Muhammed'e dönün. Kur'an-ı Hakime dönün. Müslümanlar, Allah'ın vaadi var. Allah size imdad edecek. Ama menhamile salihan min zekrine vunsah. Kardeşlerim, hayatımızda İman olacak, ameli salih olacak, ihlas olacak. Mesleme bin Abdülmelik'e dair. Uyunul Ahbar'da İbn-i Kuteybe şöyle bir olay anlatır. Bir kaleyi kuşattılar ama kaleyi fethedemiyorlar. Bir yer tespit ettiler. Bir yerde bir gedik var. Oradan bir gece bir mücahit girecek. Onlara kapıyı açacak. Mesleme bin Abdülmelik, Roma'nın kanatlarını kıran o büyük kumandan. Sorar der ki, o gedikten içeriye kim girebilir? Kimse ayağa kalkmaz. Belki yukarıdan kaynamış yağlar dökecekler onların oraya girenin başına. Arkadan biri gelir, ben girebilirim der. Oraya girer, kalenin kapısını açar. Sonra kale fethedilir. Mesleme bin Abdülmelik der ki, o asker kimdi? Bana onu bulun getirin. Ararlar bulamazlar. O ısrarla aramaya devam eder. Sonra o asker gelir Onun kapıda muhafızları var Onlara der ki Onun istediği adama sorduğu adama dair O gedikten içeriye giren kapıyı açan adama dair ona anlatacaklarım var İçeriye girer Mesleme bin Melike der ki Sana üç tane şartım var Eğer bunları kabul edersen o kalenin kapısını kim açtı sana söyleyeyim bir onun adını sultana göndereceğin deftere yazmayacaksın. Allah'tan başka kimse onun adını bilmeyecek. Ona o kalenin kapısını açtı diye dünyalık bir mükafat vermeyeceksin. Onu senden başka da kimseler bilmeyecek. Kimselere onu anlatmayacaksın. Bunları söyledikten sonra ben işte oyum der.'' Allah'ım okuluyum. Mesleme bin Abdülmelik namaz kıldıktan sonra ellerini kaldırır. Ya Rabbi beni kıyamet günü o kumandan o askerle o mucahitle beraber haş eyle der. İman, ameli salih, ihlas yaptıklarınızı sadece Allah bilecek. Kur'an-ı buyuruyor ki: "Ve enzelnâ aleykum nur'a. Size bir nur indirdik. Kur'an'a hakim bir nur, Kur'an psikologların ancak bir noktaya kadar öğrenebildiği, bir noktaya kadar keşfedebildiği insanı bize anlatıyor. O insan belalarla, o insan musibetlerle yeryüzünde yüzleşecek. Ama imanı varsa, peygamber aleyhissalatu vesselama ittiba ise o yıkılmayacak, Hamza olacak, Enes olacak, Musab olacak ''Hasbunallahu ve nimel vekil'' diyecekler Onlar Allah'ın dinini onun yolunu terk etmeyecekler Onlar kaynamış yağların döküldüğü gediklerden içeriye girecekler Onlar kalelerin kapılarını açacaklar onlar ümmetin önünde yürüyecekler. Ama ya Rabbi bu amelimi senden başka kimseler bilmesin Allah'ım. Bu ameli senin için yaptım ya Rabbi. Senden başka bu mücadeleme mücahedeme kimseler tanık olmasın ya Rabbi diyecekler. Kardeşlerim Kur'an hakim bizim için bir hayat bilgisi. Eğer o kitaba dönersek o kitap, Dünya çapında meşhur olan doktorlarımızın ancak bir noktaya kadar anlayabildiği insanı bize anlatacak. O insana kuran Hakim diyecek ki, yeryüzü bela yeridir, yeryüzü mihnet yeridir. Bu belaların içinden sen, senden geldik, sana dönüyoruz ya Rabbi diyebilirsek, ameli salihlerimiz olursa, o zaman siz Allah'ın orduları olacaksınız. Kasırga gibi, kasırga Allah'ın ordusu. Ama siz fatih olacak, yavuz olacak. Zalimlerden mazlumlar adına intikam alacaksınız. Bunun hesabını soracaksınız. İmanımız, ameli salihimiz, ihlasımız olursa Allah bizi Ebabil yapacak. O zaman Müslümanlar Ebrehe'lerin orduları helak olsun diye Ebabil beklemeyecek. Siz o zaman ebabil olacaksınız, ebreheleri dağıtacaksınız.